Bir varmış bir yokmuş Bir zamanlar sevimli küçücük bir köyde yoksul bir köylü yaşarmış Bu köylünün bir tabuğu varmış Köylü bu tavuğu çok severmiş Tavuk da ona her gün bir yumurta yaparmış Ama bu yumurtaların ilginç bir özelliği varmış Yumurtalar altındanmış Köylü her gün kümesten aldığı yumurtayı şehre götürür, kuyumcuda satarmış. Yoksul köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe huyu değişiyormuş. Artık para kazanmak için çalışmak zorunda kalmıyormuş. Çalışmadan, yorumlan para geldiği için de paranın değerini bilmiyormuş gereksiz yere para harcamaya ihtiyacı olmayan şeyleri almaya başlamış lüks içinde yaşamaya alıştığından bir süre sonra tabi para yetersiz gelmeye başlamış artık daha fazla parası olsun istiyormuş kümese gittiğinde tavuğu eskisi kadar sevip okşamıyor ona verdiği altın yumurtalar için minnet duymuyormuş zamanla tavuğun karnında bir hazine saklandığına inanmaya başlamış. Eğer tavuk kahananı keserse bu hazineye ulaşacağına, ömrü boyunca krallar gibi yaşayacağını düşünüyormuş. Aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya başlamış. Ama köylü hazineye ulaşmayı kafasına koymuş. Yakaladığı gibi kesmiş tavuğu. Aceleyle karnını açmış, merakla bakmış. Bir de ne görsün? Tavuğun karnında ne altın var ne de hazine. Aç gözlülük yaptığı ancak o zaman aklına gelmiş. Ama artık iş işten geçmiş.